Allah Teala ve Teccad Hazretleri cümlemizi kalu velata verdiğimiz sözde duranlardan eylesin. Amin. Ayetlerine hadis-i şeriflere karşı imanımızda cümlemize sebatlar ihsan eylesin. Amin. Amin. Rabbimiz tebâreke ve Teala, ahir zamanda hukû bulacak fitnelerden dolayı, kaymaktan caymaktan bizleri muhafaza eylesin. Amin. Cuma gecemizde cümlemizi mağfûrîn cümlesine ilhak eleyip buradan dağılmadan, Rabbimiz kûmû mağfûrâllekum af olarak kalkınız gadbeddeltu seyyâdikum hasenâd günahlarınızı silmekle kalmadım hepsini cevaplara çevirdim buyrulan kullarına dahil eylesin. Amin. amin. Amin, amin, Geçen dersimizin sonuna ekleneceğiz. Deccal'ın Medine'yi Münevvere'ye gelişi ve giremeyişi. Hazreti Aleyhisselam'ın ona çıkışı ve onu öldürmesi, sonra diriltmesi anlatıldı. Ondan sonra insanların deccala karşı tabi biraz güveni sarsıldı. Hızır Aleyhisselam'ı tekrar öldürmeye kalkınca öldürmeye efendim başarılı olamadı. Allah Teala muhafaza etti ve ondan sonra da kimseye artık bir fenalık yapamayacağını Hızır Aleyhisselam müjdeledi değil mi? öyle hatırlıyorum son e, okuduklarımızda ben sizden sonra tabi sizin kaldığınız yerde kalmıyorum siz burada kalıyorsunuz bir de hafta ancak hadis duyuyorsunuz belki de ben tabi o arada çok kitaplar baktığım için e, devamlı da tefsirlerle uğraştığım için çok konular görüyorum tabi bir hafta benim için bir ömür sabahlara kadar kitap okursan sizin gibi roman okursan başka gazete okursan başka kitap okursan başka ama hatırımda kaldığına göre efendim buraya e, ekleneceğiz. Buradan devam edeceğiz inşallahü rahman. <gülüyor> Yine bahtiyar insanlarsınız ki Allahu Teala sizi Muhammed Mustafa'sının sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerin okunduğu meclislere nasip etti. Elhamdülillah. Yeni gelenleriniz oluyor. Tabii bu sorun devamlı oluyor. Şimdi burası devri daimdir burası her hafta değişik insanlar gelebilir, birbirini getirebilir. Tabi bazen irtibat kopukluğu oluyor. Bazı kere adam, ya Hoca Efendi ne demek istedi, nereden başladı, ne anlattı, ne dinletti gibi. E, bu devam ister. Biz onun için diyoruz ki bu ders mahiyeti taşıyor. Konular ders niteliği taşıyor. Onun için devam eden insanlar daha çok irtibatlandırabilirler konuları. Böyle arada, ara sıra gelenler veya yekten ilk gelenler bazı kere e, Acemi kalabilirler Yani bu doğaldır Ama benim de yapacak bir şeyim Yok Çünkü bu derslerin hepsini bir gecede anlatamayacağımıza göre Sırayla Anlatacağız o sırayı takipte Size düşer Dolayısıyla e, Yadırgayanlar olursa Anlamayanlar olursa siz de onlara durumu Anlatacaksınız Bu kıyamet alametleriyle ilgili bir seridir Bir derstir kalıcı bir eserdir inşallah. İnşallah arkamıza da kalacak inşallah sizler bu meclislerin toplanmasına vesile oluyorsunuz Allah Teala hayırlara anahtarlığınızı daim eylesin Amin. kimileri de şerre anahtar oluyorlar Allah muhafaza eylesin e şimdi mesela e, birileri toplanmasa birileri çıkıp şarkı söyler mi birileri toplanmasa birileri tiyatro çevirir mi birileri müşteri olmasa seyretmese millet sinema çevirir mi He? Birileri izlemezse millet kanal yapar mı, çıkarır mı? Bu kadar film, dizi çıkar mı? Nasıl ki birileri şerre alet oluyor, e sizin gibiler de gelmese biz de bu konuları burada konuşamayacağımıza göre siz de hayra anahtar oluyorsunuz. Ha? Yaptığınız işin belki de farkında da değilsiniz. Neye alet olduğunuzu belki de tam anlayamıyorsunuz ama ahirete gittiğiniz zaman Kabirde yatanlara şimdi sorabilseniz de ah duyabilseniz işte dünyaya çıktıkları zaman ne yaparlardı acaba? Sorusuna cevaben efendim, tabii ki bu meclisleri tercih ederlerdi. Çünkü şimdi onlar neyi kaybettiklerinin farkına vardılar. Neyi kaçırdıklarını anladılar. Ee, bir ilim meclisinde bulunmak bin rekat namazdan bile faziletliyse, şimdi bir saat ömrün kaldı diye bizden birine bir haber gelse, acaba o son saatini neyle geçirir meselesine gelince, e şimdi alimler burada görüşler beyan ederlerken, Allah'ın dostları, sen ne yapardın, sen ne yapardın, ben ne yapardım? He? Bir saatte 60 dakika vardır, bunun dakikasından bir rekat hesap etsen, 60 rekat ancak kılarsın. Kur'an'dan sayfaya vursan bir dakikadan aşağı okunan bir sayfa sakata girer. Yanlış okunur. 13'ün için bir dakikayı düşmez. E, asgari limitlerden konuşuyorum. 60 sayfa okursun. 300 eder. Bir saat ömrün kaldı şu anda denen bir insanın eğer aklı varsa tek yapacağı iş bir sohbete katılmaktır. Çünkü o ilim meclisinden af olmadan çıkmaz bin rekat namazdan da eftal olur bin cenazede bulunmaktan da eftel olur bin hasta ziyaretine eftel olur olur olur olur Kur'an'ı defaatle hatmetmekten de eftel olur çünkü ilimsiz Kur'an da bir şeye yaramaz buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niceleri Kur'an'lar okurlar hatimler yaparlar da okudukları Kur'an'ın neden bahsettiğinin ilmine vakıf olmadıklarından okuduklarını inkar ederler şimdi bile nice Kur'an okuyup hatim yapıp da Kur'an'ın buyruklarını duyduklarında inkar edenler vardır. Kur'an'ın lanetini alanlar vardır. Kur'an okudukları halde. Onun için yani en akıllı iştesiniz. En doğru adrestesiniz. İlim meclisindesiniz. hadis Şerifler meclisindesiniz. Hem de mübarek cuma gecesinde. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nimetler hakkımızda tekemmül etmiştir. Toplanmıştır. Allah şükrümüzü ilham eylesin. Bunun şükrü nesi olur? Şük cinsinden olur. Yani bir dahaki sohbetlere devam ederek ve gafil insanları, cahil insanları haberdar ederek bu nimete şükrümüz nasip olur inşallah. Şimdi deccal'ın gebermesi yanaştı tabii. Hadis-şerifleri takip ediyoruz. Öbür türlüyle yanaştı yani. Hadiste de yanaştı. Öbür türlü de gebermesi yanaştı. Çünkü neden? Çıkması yanaşınca gebermesi de yanaşıyor demektir. Çünkü kıyamet yanaşıyor. Şimdi yok küresel ısınma, yok şöyle oldu, yok böyle oldu, kurallık oldu. Meteorolojide bu sene tam tutturamıyor hep. Belediyenin canı çıkmış, o kadar tuz almış ki 10 sene yeter. Yani kar yağacak da tuzlanan eridecekler diye. Belediye diyor büyük zarara girdi. Ne yapayım? Bana mı sordu? Meteorolojiye sordu. Meteoroloji de benim gibi deseydi ki allah Alem Allah bilir deseydi, pelediye de rahat ederdi ama inandı ona, almış tuzları koymuş oraya. E, kar yok, bir şey yok. Tuzu nereye serpecek yani? E, şimdi yağmur da yok bir şey değil. Kurumuş barajlar marajlar. Bir diyorlar 50 sene su sorunu yok, şimdi diyorlar bir tane sene su, susa bitebilir. Bir şeyler bir şeyler. Ne dedikleri de belli değil. Ondan sonra, buzullar çözülüyormuş. Oradan oraya... Aşağı... Biri diyor ki 50 sene sonra İstanbul yok olacak. Biri diyor, bin sene sonra belki kuraklık olur falan. Ayarları kaçmış yani. E şimdi, tabii ki biz bir yağmur duası yapmamız lazım tabii ki. Meteoroloji hafta sonunda kar yağacak dese de bazı kere tutmuyor yani. E şimdi geçen haftalar hep, yağış var, yağış var, yağış var, yağış var, bir şey yok. E, Efendim her hafta yapardı, ben de, İhmal i̇şte ihmal oluyor. Bu cemaatın duaları reddolmaz. Burada şimdi ben gece evde yaparım kendi kendime de. Buradaki garanti olmaz. Çünkü burada cemaat var yani. Cemaatla yapılan dua asla reddolmaz buyuruyor hadis-i şerifte. Benim tek yaptığım duanın kabulünün garantisi yok ama cemaatın yaptığı duanın birbirine bağışlanmak, hürmetine kabul garantisi var. Onun için yağmurlar lazım. Bak şimdi küres arası adam bin sene sonrayı hesap ediyor yani. Resulullah buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem eğer tefelâ ten tazır el şey sabah. Sabaha çıktın akşamı bekleme. Akşama çıktın sabahı gözleme. Yarın sabah kim sakin selamet. Bu gece kimler ölecek? Binlerce yüz binlerce insan ölecek dünyada. Ama tabi bin sene sonra kuraklık olurmuş. Lan bin sene sonra dünyanın ömrü mü kalır ya? Şurada çok bir şey kalmadı dünyanın ömrüne. Öyle bin seneler falan çok. O kadar gitmez. Ama adamlar bu kadar ayetleri, hadisleri bilmedikleri için bilim adamıymış gibi konuşuyorlar. O kadar cahilliklerini ortaya koyuyorlar ki. Allah Teala kıyamet koparacağım diyor. Güneş dürülecek, yıldızlar sökülecek, ay şöyle olacak. Kur'an inmiş ya. Kur'an inmiş Allah'tan. Adam yani bilim adamı diye geçirilen adam Bin sene sonra şöyle olur bir şey konuşuyor Hiç kıyamet alametlerinden haberi yok Adamın yani Cehalet Ama sizler elhamdülillah dinledikçe meseleleri Anlıyorsunuz böyle uzun atanlara Hiç itibar etmiyorsunuz Tabii ki Efendim biz Hayvanların da hakkı var Çoluk çocukların da hakkı var Günahsızların da hakkı var e Bizler de yaşadığımız sürece suya muhtacız Abdesti Kusüldü tüm temizlikti bunlar suyla sağlanıyor. Onun için biz yağmur duası unutmayalım inşallah. Peşinden <gülüyor> istiğfarlarımızı yapalım. Bir yağmur duası yapalım allah Teala fazl-u cuma gecesi hürmetine. Kabule karineler efendi hazretlerimizin hürmetine inşallah. Her hafta dua yapardı. Pazar yapar. Pazartesi yağar. E neden? O Allah'ı dinliyor. mevlada onu dinliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir işaret etti. Ay ikiye yarıldı yani. Amcası dedi ki, ya Rabbi seni ne kadar dinliyor dedi. Vente yâmmile ve tâte ule Amca sen de onu dinlesen seni de dinler dedi yani. Şimdi, Efendi Hazretleri'yle gittik o zaman Beykoz'da cam gibi, hava cam gibi, yağmur duası yapıyor yani. Çıkarken yağıyor ya, çıkarken, hava cam gibi ya, bulut yoktu. O yuşatebesine kaç kere dualar yap olur. Ayrılmadan mesela, her hafta mübarek yapar. Ya Devamlı terkosu sorar, gider terkoza bakar. Ya. ümmetin efendim suya ihtiyacı var. Tabii ki her hafta o dualar yapar. Kürsüden biliyorsunuz sorardı hep. Telkos'un durumu nasıl? Hemen insanlar derlerdi şu kadar eksik bu kadar fazla. Dua yapardı. Biz de o duayı devam ettirelim inşallah. Yani herkes evinde de yapsın, gece de yapsın ama cemaatle buluştuğumuz zaman da daha kabul eseri görülür. İnşallahü Rahman. Şimdi <gülüyor> Teccal ne yapıyor? Medine'ye giremeyince o zaman da İslam'ın merkezi neresi? Teccal'ın döneminde İslam'ın merkezi neresi? He? Mescid-i Aksa. Mescid-i Aksa Yahudilerin elinden kurtulacak inşallah. Yakın zamanda kurtulacak. Tabi biz buna tarih vermiyoruz. Ama Zaten Hz. Mehdi nerede imam olacak diyor hadis-i şerifler. Mescid-i Aksa'da, Hz. Mehdi mescid-i Aksa'da imam kentinde tabi orada Yahudi hakimiyeti diye bir şey söz konusu olmayacak. Onun için tabi bu Yahudiler bu zulümlerini devam ettiriyorlar ama Allah Teala Hazretleri bunların bu zulmünü, bu ateşini söndürecek. Kullama harbi Allah ne zaman bir harp ateşi yaksalar Allah önü söndürdü buyuruyor Atik kelimesinde. Bu ayetin sırrı devamlı tecelli etmiştir. Yine de edecek Onlara kalsa dünyayı hep yakacaklar yani. Müslümanın evini, barkını bırakmazlar. Bir insan yani kendilerinden başka insanları hep yansın isterler yani. Bunlar öyle. Ama Allah ateşlerini söndürüyor da bizi yaşatıyor. Elhamdülillah. O zaman Hazreti Mehdi ve Müslümanların ekseriyeti Mescid-i Aksa'da bulunuyor. Kudüs ve civarında. bu Mukaddes topraklar, kutsal topraklar, şam Şerif bölgesi, bereketli topraklar, maddi ve manevi, dini ve dünyevi bereketler oralara lütfedilmiş. Allah Teala Hazretleri bir an evvel halas eylesin, oralardaki Müslümanları da huzura erdirsin. Elhamdülillah içeriği karıştırdı Yahudi. Hamas'tan El-Fetih'i birbirine düşürdü, Müslüman'ı Müslüman'ı öldürttürmeye başladı falan işte. Elhamdülillah, barıştılar şimdi. Müslümanlar, e, bu iç savaş durdu diyelim inşallah. Allah bir daha Müslümanları birbirine düşürmesin. fazl Kerem'iyle birliklerini bozmasın. Çünkü kafirin işi yok yani. Öbür türlü savaşa kalkmaz e, efendim. Canı tatlı, e, onun için riske girmez, Ko korkuya e, <gülüyor> alışık değil ancak ne yapar? Kışkırtaraktan milleti birbirine vurdurtmak üzere devamlı Müslümanları birbirleriyle gruplar arası, me mezhep çatışması ve çağır çatışmalar ile telef etmek için mücadele veriyorlar. Allah Teala mücadelelerini iptal eylesin. Amin. Müslümanların haklı mücadelelerini Rabbim galip eylesin inşallah. Fe ile Şam Deccal Medine'den doğru Şam'a doğru Yönelecek. Yani artık Hazreti Mehdi'ye saldırıya geçecek yani. Çünkü eceli gelen köpek nereye işer? Ha, cami duvarına işer yani. Onun için Deccal'ın da gebermesi yanaşınca ne yapacak artık? Şam'a doğru. Hazreti Mehdi'ye doğru ee, saldırıya geçecek. Feyefirul Müslüman <gülüyor> Müslümanlar duyan Müslümanlar kaçacaklar İlâce belid duhan bir şam. Şam'da duman dağı diye geçiyor. O da e, sığınacaklar tabii Deccal bu. Güç sahibi, şiddet sahibi, kuvvet sahibi. Allah şerrinden muhafaza eylesin. Feytihim. Feyhsuruhum. Ve şidd hicarhum. Ve jihdhum cehden şedide. Deccal Şam'a varacak ve muhasaralar, kuşatmalar yapacak. Müslümanların zorlukları artacak. Çok şiddetli sıkıntıya düşecekler. Zaten kıtlık, açlık, kuraklık ve Müslümanlarda son derece fakirlik var. İmtihan olmak üzere biliyorsunuz. deccala inananlar rızık buluyor, bol yemek buluyor. Dedccal onlara imkanlar sağlıyor. Müslümanlar okuduk hadis-i şeriflerde tesbihle, zikirle Allah onları yaşatıyor. Böyle zor durumlar olacak. Böylece <gülüyor> Feyda, saade akabete efik efik tepesi var. Kudüs'e giderken bunların hepsi malum yerler. Kamuslarda, lügatlerde tarif ediliyor. Oranın halkı e, bölgesel olarak malumatı olanlar biliyorlar. Veka zıllü alel müslimin Gölgesi Müslümanların üzerine düşecek. Yani artık çok yaklaşacak. Müslümanlar da onun yaraştığının farkına varacak. Feyutirunake siyaum liqitalihi. Müslümanlar yaylarını, oklarını, yaylarını hazırlıyorlar artık. Savaş başlayacak diye padişah evlerde farkında mısınız? Ok geçiyor. Yay geçiyor. Kılıç geçiyor, değil mi? Fa'akwam men berake evcelesimnel cu'i ve zı'fı. Şimdi Müslümanlar o kadar aciz ve zayıf açlıktan kırılmış durumdalar ki En kuvvetli Müslüman Diz çökebilen Veya oturabilen Hepsi böyle yatıyor Derman diye bir şey yok yani Bir Müslüman gözünü açacak kuvveti yok yani Diyor ki en kuvvetlileri diyor oturabilenler Kim oturabiliyorsa Kuvvetli yani Ayağa kalkmak yok Açlık var. Çünkü Teccal'ın çıkışından evvel 3 sene biliyorsunuz Hadis-i Şerif'te büyük e, kuraklık olacağı insanlara şiddetli açlık isabet edeceği zikrediliyor. İşte küresel ısınma varmış bunun sebep olur mu? olabilir. O döneme kadar bu iş gide gide gide e, bu kuraklıklar zaten şimdiden de diyorlar ya tehlike var işte efendim kıtlık olur kuraklık olur su savaşları olur vesaire bunlar boşuna değil ben bunları manasız, batıl, hurafe tehditler olarak görmüyorum. Bunlar doğrudur. Tabi yine, Allah Teala yapacaklarını neyle yapıyor? Bir, sebeple yapıyor. Kıyametle koparacak. Kıyameti de Allah Teala yine bir, sebeple koparacak. Nasıl ki, yaratırken bir patlamayla eşsini yarattığı gibi, efendim, kıyamet koparken de tabi artık, o gaz sıkışmaları mıdır, efendim, şunlar mı ne? ozan tabakasını, orası şöyle oldu, bura böyle oldu. Ben bunlara bir şey demiyorum ki. Sebepler alemindeyiz yani. Burası dünya, sebepler alemi. allah Teala ne yapıyor? Olayları sebeplere bağlıyor. Bundan dolayı e, bu kıtlıkların e, tabii ne sebeple olacağı ayrı dava ama vakaları anlatıyor. Ne olacağını konuşuyoruz şimdi. Ne sebeple olacağı da başka bir husus. Müminlerin azıkları o zaman o da o dönemde ne olacak dedik? Tehlil tesbih, tahmid. Yani Ve velhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber. Bu ne yerine geçecek? Yemek yerine geçiyor. Yani yemek yok bir şey yok. Neyle yaşıyorlar? Subhanallah deyince gıda buluyorlar. Elhamdülillah deyince efendim, kalori oluyor onlara. La ilahe illallah deyince hayat oluyorlar onlara. Yoksa Hesaba bakarsan açlıktan, kıtlıktan ölmeleri lazım. Allah Teala size şimdi de öyle yaşatabilir mi bizi? He? Allah Allah. Yani Subhanallah derken o harfler, o sesler, o giren hava ne olur içeri, içine? Gıda olur yani. Şu anda da gıda da manevi gıda. Ama istese şimdi de bizi yemek gibi ondan yaşatabilir. Ama o zaman o Müslümanlara kerametler zuhur edecek yani. Artık alametler tamamen belirdiği için o dönemde artık Mehdi'yi görmüşler Teccal'ı görüyorlar yani. O dönemde çıkan alametler şimdikine benzemez. Ama şimdi de zikirlen yaşayan Allah dostları yok mu? Evece de vardı. Evliyaullah'tan öyleleri vardı ki 10 sene, 20 sene bir şey yemiyor. Sadece iftarda bir hurma veyahut hatta bir yana batırıyor. O da diyor ki, orucu açmak sünnet olmasa onu da yemezdim. Hani ki, açacak orucu ki bir dahaki güne niyet ha, Onlar nasıl yaşıyor? Bunun gibi. Bunlarda yadırganacak bir şey yok. Hatta ezâ dâli aleyhimul hissâr, <gülüyor> Kuşatma artık uzayınca deccal kuşatması altına kalan Müslümanlar darlanınca, kâlara cüren ilam et adel cehdül hisar, <gülüyor> uchrju ila haddel adul, hatta yâkûm Allahu beynana, ibm al-shahada ve ibm al-fatḥ, halânjum illa beyni i̲ḥd al Allahu Bir birisi çıkıyor Müslümanlardan. Ya bu kuşatma altında, bu darlık altında ne kadar duracağız ya? Bu Allah'ın düşmanı gelmiş, dayanmış. Biz böyle duruyoruz, aciz bir şekilde kaldık. Ne gücümüz varsa neyse ayakta duruyoruz, duramıyoruz yani. Elden gelen buna bir karşı çıkalım. Bir direniş yapalım. Allah aramızda hükmünü verinceye kadar ya şehit oluruz ya da fetih nasip olur. Bu düşmanı helak ederiz. Yani iki güzel şeyin arasındasınız. En güzel şey. Ya zafer ya şehadet. Şehitlikte en büyük nimet. Dünyada da zafer kazanmak nimet. Onun için Müslümanın kaybedecek bir şeysi yok. Bugün de yok, yarın da yok. Yani deccal da çıksa yok. Bugün de, de yok. Müslüman, İslam'da sebat ettiği sürece kârdadır. Kazançtadır. Ama idam edilmiştir. Ama hapse atılmıştır. Ama kolmuştur ama işten atılmıştır ama fakir kalmıştır. Ne olursa olsun Müslüman için şer yok. Çünkü bütün musibetleri günahlarına kefarettir. Başına gelen her şey derecelerine terfidir. Ahirette de yeri cennettir inşallah. Yok. Müslümanın bir zoru yok arkadaşlar. Yeter ki İslam'dan ayrılmayalım. Feyetebay'un <gülüyor> alel kıtal bi'athen Derken o Müslümanlar, Kudüs civarındaki Müslümanlar artık birbirleriyle sözleşirler, antlaşırlar, biat yaparlar ki Allah da bilir ki Celle Celaluhu doğru dürüst sadakatle içlerinden gelen bir söz ile artık deccal'a çıkış kararı almışlardır. Sümme teğhudum zulmetün dünyayı bir karanlık sarar bir karanlık çöker ki o anda kimse elini avucunu göremez olur böyle bakasan baksan elini görmüyor ortalık kararır bir anda Allah Teala azleri. gündüzün ortasında güneş tutturuyor ortalık gece gibi oluyor yani <gülüyor> o arada o arada ne olur? Feinzel İbn Meryeme aleyhisselam feyahsirun an ebsarihim. Meryem oğlu İsa aleyhissalatu vesselam dünyaya iner. Şimdi bu Buhari'de var. Müslim'de var. Kütüb-i Sitte hadislerin hepsinde var. Efendim Açıkça var. Bütün sağlam kaynaklarda Ehl-i Sünnet'in bütün kaynaklarında İsa Aleyhisselam'ın ineceği efendim, Ehl-i Sünnet inancıdır. İnkar edenler Allah muhafaza etsin. Çok büyük bir tehlike içerisinde dediler. İmam Alusi sahir ulemadan naklediyorlar. Ümmetin alimleri İsa Aleyhisselam'ın ahir zamanda ineceğini inkar edenlerin kafir olacaklarını söylemişlerdir. Çünkü iman tehlikesi var. Bu kadar hadis var ki hadisler artık mütevatir derecesindedir. Mütevatir ne demek? O kadar sahabeden geliyor ki artık yalan yanlış olma ihtimali yok. Tevatüre ulaşmıştır. Yalan söylemeleri artık mümkün değil. O kadar insandan sahabeden geldiği için bu rivayetler. Bundan dolayıdır ki İsa Aleyhisselam'ın nüzülüne inanmak, inişine inanmak, Hazreti Mehdi'nin çıkışına inanmaktan daha önemlidir. Çünkü Hazreti Mehdi hakkındaki hadis-i şerifler ve rivayetler İsa Aleyhisselam'ın ineceğine dair olan rivayetlere kuvvet bakımından ulaşmaz. En kuvvetli rivayetler kimin hakkındadır? İsa Aleyhisselam'ın ineceği hakkındadır. Çünkü o Buhari'de de var. Çünkü o Müslim'de de var. Ama tabii ki inkar edenlerin freni patlamış. Freni patlayanın nerede duracağı belli. Olmaz. Onun için adam Diyanet Reisliği yapmış, şunu yapmış, bunu yapmış, bunca Diyanet Reisliği bak Diyanet Reisliği, ilahiyat hocalığı demiyorum. Diyanet Reisliği yapmış adamlar da var. Bunlar şimdi bu hakikatleri inkar ediyorlar. Ama bunlar inkar ederlerken tabii ki efendim bir konu konuştuğun zaman o diyorlar ki, kötü bir sitede yok bu hadis. Halbuki kötü bir sitede dışında da dolu kaynağımız var. Ama kötü bir sitede yok diyerekten o meseleyi geçiştirme çalışıyorlar. Ama Hazreti Mehdi Kütübü Sitte'de var işte, Ebu Davud'da var, İbn Mace'de var, şurada var, burada var. Dediğin zaman Buhari Müslim'de de var ama Mehdi olarak isim olarak yok. Ama İsa selam indiğinde Mescid-i Aksa'da imam olacak mübarek zat diye geçiyor. Orada Buhari Müslim'de de geçiyor o itibarla ama bunlar işte eee bu Davud'da var Kütübü i Sitte altı kaynak diyoruz. Bunda var Mehdi deyince ama bu Buhari Müslim'de yok diyerek inkar ederler. Bu sefer İsa ineceği Bukhari Müslim'de de var. Dediğin zaman bu sefer Kur'an'da yok. Diye inkar ederler. Halbuki Kur'an'da da var. Ve inneu le ilmu lissâ'ati Kıyamet alametidir İsa diyor Allah Teala. Kıyamete yakın ilmun alemin okunmuştur ki kesin kıyamet alametidir. O geldi mi artık doğumu yaklaşmış kadın gibi kıyamet kopmasını beklemektedir. Daha çok ayetler de var. Veminel hilal kitabillahi minen nebiy Ta bu konuyu konuşacağız. Önümüzdeki derslerde gelecek. Mesela o o ayetleri de bu şekilde tahrif ederler, değişik manalarla yorumlarlar ve böylece efendim freni patlayanın nerede duracağı bilinmediği gibi bunlar da eli sünnet itikadından sıyrıldıkları için artık bunlara inkar kolay geliyor. Allah muhafaza buyursun. Bu kadar hadis-i şerifleri kainatın efendisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bu kadar hadis buyurdu. Bütün kıyamet alametlerini bize duyurdu. Buyurduklarının hepsini duyurduklarının hepsi, o zaman hiçbir alamet bile yokken, bakın şimdi yarıdan fazlası çıkmış durumda. Aynen yaşıyoruz ve görüyoruz. Sen şimdi bundan sonraki buyurdukları da çıkmayacak mı zannediyorsun? Aynen çıkacaktır Bu bir iman meselesidir. Yani sen nasıl peygambere inanıyorsun da dediğine inanmıyorsun ya? Bu nasıl bir imandır? Ben bundan bir şey anlamıyorum. Ha, hadislerin kaynağını sorabilirsin. E ben de sana kaynağını veriyorum. Bukhari diyorum, Müslüm diyorum. Bukhari'den ileri bir kaynak var mı? Müslüm dedim mi, Bukhari dedim mi? Durmayan nerede durur? Cehennemin dibinde durur yani. Bu nere gidecek yani? Adam durmuyor. Durmuyorsa ondan konuşmayın yani. Menlem, Yusadik, indelki tabi ve sünnetin. Fıcevabuhu Allahu cib ve teskuda ayet okuyorsun susmuyor, hadis okuyorsun durmuyorsa onun cevabı diyor cevap vermeyin, konuşmayın diyor yani. çünkü bundan tartışmanın bir manası yok adam inkar ediyor, hadis-i şerifleri inkar ediyor Allah muhafaza buyursun biz hadislere imanı Kur'an'a imanla eş tutuyoruz çünkü amentü billahi ve melaketi ve kötü ve rusulihi kitaplara iman neyse iman şartlarından biri de peygamberlere imandır peygambere imanın manası nedir sizce ben bu zatın Allah'ın elçisi olduğuna inandım demek peygambere imandır ama ondan sonra dediklerine inanmadım o ne oluyor yani ben Muhammed Mustafa'ya inandım sallallahu aleyhi ve sellem sadıktır doğrudur Allah'ın peygamberidir elçisidir tamam o bir şey söylüyor o düşünmek lazım yani Böyle her dediğine inanılmaz dediğin zaman da o zaman sen iman etmedin İman senin kalbine girmiş değil. Onun için kim hadisler hakkında şüphe veriyor, milletin kafasını karıştırıyor, bunlara inanılmaz diyor Allah muhafaza etsin. Kim efendim Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem duyanlar zaman o zaman yazı yoktu. Bunlar yazılmadı, çizilmedi. Sonradan 100-200 sene sonra çıktı diyor. Bunlar milletin imanına kastetmiş zalimlerdir Allah muhafaza. Çünkü ne demek yazı yoktu sahabe-i kiram Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Yazıyorlardı ha, Yazıya ihtiyacı olmayanlar vardı Ebu Hureyre gibi radıyallahu anh Bilgisayar halt etmiş Ebu olursun olursan tabi yazı ne lüzum var Yazmaya 6 ay sonra aynı şeyleri duyduğunu Harfi şaşmadan okuyor zaten O hafıza yazıdan üstündür her zaman için Ama Yazı da vardı Yazan sahabe de vardı Bunlar hep yazıyla da intikal etti şey olur mu yani? Mucizeleri devam ediyor. Zaten buyurulan hadis-i şerifler aynen çıkıyor. Bu da bunu ispat ediyor. allah Teala peygamber gönderdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an indirdi. Kur'an bize kadar ulaştı mı? Ulaştı. Peki o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Kur'an'ı izah etmesi için hadis-i şerifleri Allah ona vahyetti. Hadisler de vahiyedir. O Kur'an'ın tefsirini bize kim yaptı? Muhammed Mustafa yaptı sallallahu aleyhi ve sellem. Öbür türlü Peygamber'e lüzum olmazdı zaten Kur'an'ı Allah, Kabe'nin damına indirirdi. Hepiniz Arap'sınız, Kur'an da Arapçadır, alın okuyun derdi. Benzenle ailekezikir, biz sana Kur'an'ı indirdikse, litübe e'li nasima'nüzüyle e'liyim. İnsanlara Allah'ın ne indirdiğini, onlara sen açıklayasın diye. Kur'an açıklasın diye demiyor, sen açıklayasın diye. Buradan sünnet devreye giriyor, yani hadis-i şerifler. E şimdi Kur'an bize kadar kaldı deyip de hadisler yanlıştır, hadislere güvenilmez demek nasıl bir çelişkidir ki? Allah'ın kitabı kalacak, o kitabı izah eden, tefsir eden, anlatan, hükümlerini bize beyan eden hadisler cerh edilecek, efendim tenkit edilebilecek ve güvenilmeyecek durumda kalacak. O zaman o din bize gelmiş olabilir mi? O din bize sağlam kalmış olabilir mi? O zaman biz de herhangi birimiz bu İslam'ı neye göre yaşıyoruz yani? Kıldığın beş vakit namaz neye göredir? Tuttuğun oruç neye göredir? Helalın, haramın, bütün dinin tamamı hadislerden bize ulaşmıştır. Beş vakiti de beş olarak Kur'an'da bulamıyorsun yani. O zaman hadislere taarruz başladığı anda zaten temelinden bina sarsılmaya çalışılıyor ve Kur'an'ın izahı ve tefsiri de ortadan kalkmış oluyor ki Allah muhafaza hadise iman olmadığı yerde Kur'an'a iman hiç yoktur. Hadise inanmıyorum diyenin Kur'an'a imanı hiç yoktur. Çünkü o Kur'an'ı Allah'tan o almamıştır. Vahiy de ona gelmemiştir. O Kur'an'ı anlamak Sade Muhammed Mustafa'ya mahsustur. Sallallahu aleyhi ve sellem anlatmasa Ebu Bekri Sıddık olsan anlayamazsın. Ömer İbni Hattab olsan anlayamazsın. Çünkü sana zekat ver diyor. Kaçta kaç vereceğini demiyor. O zaman herhangi bir yönetim gelir. O kırkta bir alır. Öbürü de kırkta kırk alır yani. Ama hadis ona kırkta biri koyduktan sonra kimse onu Oynatmamıştır. Sen orada zekat ayetine inanırsan da hadisteki kırkta biri kaldırırsan zekat kal kalmış olur mu? He? Namaz ayetine inanırsan da beş, vakte, beş vakit olduğunu hadislerle ispat eden o hadisleri devreden kaldırırsan. Efendim o zaman o namaz hükmü kalmış olur mu? Kur'an'da namaz dursun, zekat dursun, haç dursun, oruç dursun. Bunların tatbikatı neye göre yapılacaktır? Onun için İsa ineceğini beyan eden hadisler neyse, namazın beş vakit olduğunu söyleyen hadislerde aynıdır, eşittir. O da Bukhari'de, o da Bukhari'de. Buna inanmadığın zaman da beş vakte neye göre inanıyorsun yani? Namazı beş neye göre kılıyorsun? Zekatı kırıkta bir neye göre veriyorsun? İman bir bütündür, tecezzi kabul etmez. İnkar bir marazdır ve hastalıktır. Kanserden beter. Bünyeye bir girdi mi inkar, adam iflah etmez. Allah muhafaza etsin. Aman Muhammed Mustafa'dan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bir hadis duydunuz, baş tacı edin yani. Ha, kaynak sorabilirsiniz. Ama biz de size kaynağını veriyoruz zaten. Ama sen, bu Davud diyorum dur, durmuyorsun. İbni Mace diyorum durmuyorsun. Buhari diyorum yok, Müslüm diyorum yok. Ne diyeceğim sana? Ne diyeceğim sana? Ne okuyacağım sana? Senin imanın yok. Onun için Allah muhafaza buyursun. Sizin aranızda böyle insanlar olduğunu tahmin etmiyorum. Ama tabii civarda böyle insanlar çokça mevcuttur. Hem de camilerde, cemaatlerde, Mekke'de, Tekke'de her yerde bu inkar edenler çoğaldı, hadis düşmanlığı arttı. Allah muhafaza etsin. Şimdi bu arada teccal fitnesi söndürülmesi için Allah Teala İsa Aleyhisselam'ı bekletiyor. Sağ bırakmış. İsa Aleyhisselam hala ölüm tatmamış ve inecek. Teccal'ı gebertecek olduğunu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Mesela ee, Buhari hadisinde Fe beyneme deccalü kezalik iz ba'te allâhu'l-mesih ebne meryem. Deccal o durumda kuşatma yaptığında Allah meryem oğlu İsa'yı aleyhisselam gönderiyor. Fe yenzil indel minâretil <gülüyor> beydâ-i şarkı ye Dimeşk'ın, yani Şam'ın doğu tarafında beyaz minarenin yanında iniyor. Bu ve mesela hadis-i şerif Müslim'dedir. Beyaz minare orada mevcuttur. Emevi camisinin minaresidir. Efendim e, o ileride biraz daha Emevi içinden ileride e, yakın bir yerde yine bir beyaz minare olarak orada da duruyor. Yani bölge orasıdır. Beyaz minare orada mevcuttur. Şu anda da mevcuttur. O beyaz minareye inecek. Müslim hadisi bu. Sahih Müslim'de geçiyor. Ama tabii ki bu yani burada ilginç şeyler çıkıyor. Mesela minare Resulullah'ın zamanında yoktu. Var mıydı? He? yoktu. Ma bu hadiste neden bahsediyor? Beyaz minareden bahsediyor. Hani biz o zaman hatta konuşurken diyorduk ki hani yüksel çıksın diye Bilal Habeşi dama çıkar yani yüksekten ezan okusun ama minare yoktu meselesini konuşuyoruz. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minarelerin o zaman olacağını o zamandan peyan ediyor. Bak ne kadar meseleler mucize olarak zor ediyor. Beyaz minareden bahsediyor. Şimdi bunu İslam Antiklopedisi'nde, Efendim, e, İslami eserlerde, ansiklopedilerde, bakıyorsun beyaz minare açıyorsun orada, işte Şam'da beyaz minare, resmini de veriyor falan. Ondan sonra altına da diyor ki, İsa Aleyhisselam'ın oraya ineceğine dair rivayetler, hurafedir diyor. E şimdi bir çuval inciri, berbat ettin yani. Millet İslam Antiklopedisi diye açacak, oradan bir bilgi öğreneyim diyecek, oraya hurafedir diyor. Halbuki bu hadisin kaynağı nerede? Sahih Müslim'de. Yani Müslim'de geçen bir şeye hurafe dedikten sonra zaten İslam'ın kaynağı kalmamış yani. Hiç kaynağımız yok yani o zaman. Ne yapacağız? Şaşırdık. Ya ben seneler evvel bunlara baktım tabi inceliyordum o zaman. Şimdi o kadar vakit bulamıyorum ama bakanlarınız görürsünüz. İsa Aleyhisselam'ı daha anlatılacak. İki meleğin kanatlarına ellerini koymuş. Vaziyette. Başını eğdiği zaman mübarek başından ya ta ta ra, so, Tüylerinden su dökülüyor. Başını kaldırdığı zaman e, gümüş e, boncuklar gibi, büyük büyük inci taneleri gibi başını kaldırdığı zaman böyle. Sanki yani mübarek hamamdan yeni çıkmış, terleyen insan olur ya böyle tane tane hamamdan çıkan insan, o vaziyette mübareğin suretini tasvir ediyor. Öyle iniyor. Şimdi şimdi <gülüyor> İsa Aleyhisselam inerken Seher vakti nida geliyor. İmsak vakti. Dünyaya ses geliyor. Ya eyüennâs Mâ emnâ'kü men tehrucû ilel kezzâbil gâbîs. Ey insanlar mel'un pis yalancı sahtekar deccal'a karşı çıkmanızın e, zamanı gelmedi mi? Size engel olan şey nedir? Câekumul gavf Ey insanlar medet geldi size. Yardım geldi size, imdat geldi size, artık millet bitmiş yani. Yemek yok, içmek yok, Allah diyerek yaşıyor mübarek insanlar o zaman. Deccal'ın hükmü sürüyor. Yardım geldi size. Bunu duyunca daha seher vakti, Müslümanlar diyorlar ki ne ذَا كَلَامُ رَجُلِنْ شَبْعَانِ Açlıktan takatları kalmamış, gözlerinin feri yok, ağızlarının, dillerinin konuşacak hali yok. Diyorlar ki bu tok bir adamın sesine benziyor. Şimdi ben konuşuyorum siz de bana diyorsunuz değil mi? Tok konuşuyor yani hoca. İyi yemiş zannediyorsunuz. Bir şey yedi mi? o şey dokunuyor zaten. Yesem daha beter konuşamıyorum bu sefer tersine. Şimdi tok adamın sesi diyorlar. Müslümanlar seviniyorlar yani. Kendileri güçsüz ya. Ve tüslikul erdu binûri rabbiha Allah Teala'nın nuruyla yeryüzü parlamaya başlıyor seher vaktinden beri nur geliyor yani Allah'ın bir peygamberi İsa Aleyhisselam iniyor ama peygamberlik vasfıyla inmiyor ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem ümmet olma vasfıyla iniyor 12 bin peygamberine dua ettiler, ya Rabbi bizi ahir zaman peygamberine ümmet etseydin dediler duası kabul olan İsa Aleyhisselam işte bu şerefe eriyor bunun üzerine Venzilu Resul Nebi Meryem. aleyhisselam İshal-i selam iniyor. Ve يقول يا مشرى المسلمين. Yahmedu rabbakum ve subihuhu ey Müslümanlar. Hamde tesbihe devam edin diye emrediyor. Elhamdülillah, subhanallah zikirlere devam edin. Çünkü e, o zamanki ne dedik? Gıda ne? Zikir, tesbih aynı gıda yerine geçiyor. Ve İsa Aleyhisselam tabi bunu daha evvel de zikrettim. Şam'daki beyaz minareye gündüzün başından altı saat geçtikten sonra iniyor. Altı saat geçtikten sonra iniyor. İşte öğlen vakti, öğlenin peşine iniyor. Şam'da kalıyor. Emevi Camisi'nde bütün Yahudiler, Hristiyanlar hep herkes Mesih bekliyor şimdi. Hristiyanlar da bekliyor. Buş bile bekliyor. Bu derdi Mesih gelecek. Mesih geldi mi ne yapacak onlara? Görecek tabii de o zamana kadar o kalmayacak herhalde. Efendim herkes Mesih bekliyor. Hristiyanlar Mesih bekliyor. Yahudiler Mesih bekliyor. Müslümanlar Mesih bekliyor. Mesih gelecek. Bütün Yahudi, Hristiyan, Müslüman dolacak camiye. Onlar diyorlar ki bizdendir. Onlar diyorlar ki bizdendir. Müslümanlar diyorlar ki bizdendir. İsa Aleyhisselam, o ne çalacak işte çan çalacak. Öbürü işte neyse e, çağrı alameti onu çalacak. Müslümanlar ne yapıyorlar ezan. İsa Aleyhisselam diyor Kur'a çekin diyor. Maksus diyor onu. Müslümanların ezanı çıkıyor Kur'ada. Ezan okuyun diyor. Müezzin ezan okuyor. Tüm Yahudi, Hristiyanlar hepsi. Tabii ki İsa Aleyhisselam döneminde tek din kalacak. İslam'dan başka din kalmayacak. Onun için Allah Teala bu röste ademilla. Ve <gülüyor> men min ehli'l-kitabi illa yu'mina Ehli kitaptan, Yahudi, Hristiyan kimse kalmayacak. İsa Aleyhisselam ölmeden önce, bak ölmeden diyor, daha ölmemiş. İsa Aleyhisselam ölmeden önce hepsi ona iman edecek diyor. Şimdi Yahudi Hristiyanların hepsi İsa Aleyhisselam'a inanmışlar mı? İnanmadılar. Şu anda inanmışlar mı? Yok. Yahudiler İsa Aleyhisselam'a veledisina diyorlar haşa. Hiç sevmezler. Halbuki Yahudiler ehli kitaptır. Ama inanmadılar. Peki ayet ne diyor? İsa ölmeden evvel ehli kitabın hepsi ona iman edecek diyor. Madem şu gün hala hepsi e, İsa Aleyhisselam'a inanmadı doğru dürüst o zaman İsa Aleyhisselam henüz ölmedi. ölmedi. Ayetten çıkıyor zaten. Kable mevti diyor. İsa ölmeden ehli kitaptan ona inanmayan kalmayacak diyor. Madem de şimdi inanmayan dolu İsa Aleyhisselam hala ölmedi. Ayeti doğru anla bir defa. Ve yevmel kıyameti. Zaten kıyamet gününde yekun aleyhim şehida. Ona Allah'ın oğlu diyenler haşa Efendim Allah diyenler haşa onların aleyhine şahitlik yapacak. Ben mi dedim size bunu diye? Ben demedim Allah'a ibadet dedim, ben onun kuluyum, aciz bir kuluyum diye onları ele verecek yani. Böylece ikindi vakti efendim olacak. İsa Aleyhisselam orada <gülüyor> bulunacak Mevbi camisinde. Fakat orası Şam. Mescid-i Aksa'ya daha mesafe var. Sonra sabah namazında nereye gelecek? Mescidi Aksa'ya gelecek. Namaz kamet getirilmiş. febeynema beynema imamuhu'l mehdi yu. İmamları Hazreti Mehdi. Fakat teqaddeme yusalli bi'l Sabah namazını kıldırmak üzere öne geçmiş. Kamet de getirilmiş. Hazreti Mehdi de tam önde, İsa Aleyhisselam Kudüs'e geliyor. Cemaat var, Feraj al-Mehdi yukarıda yatak etti müezza. Hazreti Mehdi e, mihraptan doğru geri geri çekiliyor. İsa Aleyhisselam imam olsun diye ve yukarıla Ya Ruh Allah tekette. Namaza niyet etmeyenlerden bazıları diyorlar ki, ey Allah'ın peygamberi. Buyur geç namazı sen kıldır diyorlar. Fekul yetekedem imamıkum. Sizin imamınız geçsin diyor. Felyusallibikum. O size namaz kıldırsın diyor. Ve Hz. Aleyhisselam yedewu beynek yetifey. Hazreti Mehdi konuşmuyor namaza niyetlenmiş. Konuşmadığı için fiili olarak geri geri gelerekten siz buyurun demek istiyor. Fakat İsa Selam elini Hazreti Mehdi'nin iki omuzunun arkasını e, arasına koyaraktan Fekulu terakkem fe enhalek ve kıymet. Buyur sen, sen geç diyor kaldır çünkü kamet senin için getirildi. Sana niyet kamet getirildi. Ben hesapta yoktum diyor. Ben şimdi geldim. İşte onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor hadis-i şerifte. Keyfe izelife kum ibn Maryama ve imamukum Meryem'in oğlu sizin aranıza indiği zaman durumumuz nasıl olacak? O zaman imamınız sizden biri olacak diyor. Yani İsa alem değil de imam kim? Hazreti Mehdi. Bu ne şeref bu ümmete ki İsa aleyhisselam gibi kitap sahibi, ülül azim bir peygamber kimin arkasında kılıyor? Resulullah'ın ehli beytinden o mübarek zatın arkasında cemaat oluyor. Hazreti Mehdi'nin de büyüklüğünü anlayın. Fe yusalli bihim İmam Hazreti Mehdi sabahı kıldırıyor. Fe saraf. Namaz bittiği zaman Kale İsa Aleyhisselam İftah Orada kapısı var Ben <gülüyor> ziyaret ettim o zaman Elhamdülillah Sonra şimdi bana <gülüyor> vize vermiyorlar tabi O zaman o kadar meşhur değil idim. Pek çakmadılar benim ne olduğumu Öyle bir gittik gezdik oralar Ziyaretleri yaptık bu hapis meselesi bizi biraz Ele verdi Sen Yahudilerin haline musun? Aman tehlike falan İkinci defa işte biliyorsunuz cemaat hep hazırlandılar benimle gelecekler. Dediler ki bu varsa olmaz. Bunu oraya sokamayız dediler. Ben de hiçbir şey yok galbuki. Ya yani çocuk korkmaz benden ya. Ama adamlar beni bir şey tanıyor demek gelmesin diyorlar. O zaman nasip oldu gittik. Ee, Sahabe-i kiramları da ziyaret ettik e, şeyin dibinde Mescid-i Aksa'nın. Orada İsa'nın gireceği kapı şu anda mevcut. O kapıdan Mescid-i Aksa'nın çok kapıları var. O kapıdan İftah. Aç şu kapıyı diyor Hazreti Mehdi'ye. Fe Kapıyı açıyor. Vara'ed deccal seb'un elfe Yahudi. Deccal'ın arkasında 70.000 bin Yahudi duruyor. İsa aleyhisselamla karşı karşı. Kullum züseyfin. Hepsi kılıçlı. Böyle 70.000 bin Yahudi onunla beraber bunun üzerine İsa aleyhisselam Diyor ki, iktağı, ihdathları, ey Müslümanlar, üç şeyin birini seçin. Allah dedijal cesima. Şimdi isterseniz Allah deccal'a ve orduların üzerine kuvvetli bir azap indirir. Sizin hiç zaten takatınız yok yani, istirahatınızı bozmayın. Allah bu işi bitirsin. Bir. Evvassıbu bi mular. İkinci tercihiniz. Hemen yere emredelim Allah'ın izniyle. Yer çeksin aşağı. Batırsın gitsin. Ne kolay be. İşte böyle oldu mu çözüm çok pratik oluyor yani. Aman uçaktı, füzeydi, bombaydı, tanktı, savardı, savmazdı. Batır dedi mi yer alacak yani. Bu işler böyle oluyor. <gülüyor> Ama şimdi bizim gibiler de işte enayiler de amam Amerika kim boğuşacak sanıyor yani. Evet. <gülüyor> Kıtası batsın dedi mi kıta gider yani zaten. Adam uzaya çıkıyorum derken aşağıdan doğru gider yani. Çünkü zaten yuvarlak olduğu için alttan da aynı yere gider yani. Bir de bakarsın inmiş dibine ya. Ne olacak? Her <gülüyor> uzaya gitme arzuluyor. Efendim Merihiz Zuhal'i karıştırıyor yani. Dibini boylayacak haberi yok. Öte taraftan da madem bu kadar öneriniz var Küresel zambe bir çare bulunan adam diyor buzullar eriyor. E ne olacak? 50 sene sonra buralar su altında kalacak diyor. E uzayla ne uğraşıyorsun? Bari burayı kurtarmaya uğraş ya Adam evinde duracak hali yok, buraları su basacak diye, Avrupa bunu itiraf ediyor. Bütün Avrupası, Amerikası aciz aciz oturmuş diyor ki, buraların hepsi su altında kalacak diyor. Çözüm bulsa, kelilet ilaç bulsa başına sürecek. Öbür taraftan da zaten diyor uzaya niye şey yapıyorum? buraları su basarsa oraya çıkarız diyor. E Allah'ın kafasız kulu yani, oraya su bastı mı sen oraya nasıl çıkacaksın yani? Bunlar kadar ahmak, bunlar kadar cahil, bunlar kadar çelişkide bir millet bulamazsınız. Kafirliğin mantığı yok yani. Zaten kafirse zerre kadar akıl yok yani. Akıl olan evvela Allah'ı bilir yani. Allah'ı bilmeyenden ne hüner gelir yani. Bu mantıksız adamların peşine bütün millet gidiyor. Dünyayı bir felakete doğru adam götürüyor. Peşine takmış millet. Allah İslam alemini uyandırsın inşallah. Amin. Ev yursile. Aleyhim silahakum. Vekuffet silahahum ankum. Üçüncü şık diyor. Seçim yapacaksınız. Allah size bir silah göndersin. Güç kuvvet versin size. Onların da hepsi kılıçlı mılıçlı Yahudiler tam tecizatlı. 70 bin Yahudi deccalın arkasında. Onların da silahını Allah size işletmesin. Ama sizin silahınızı çalıştırsın. Size silah versin. intikam alırsınız. Fekûlûne. Hadi ya Resûlallah. Ey Allah'ın peygamberi diyorlar. Bu kalplerimizi daha rahatlatır. Böyle Biz bir şey yapmadan bunlar kendi kendine geberirse pek içimiz rahat etmez. Biz de bir şeyler yapalım diyorlar. Yani. Bu Dekcal'a bir, bir şeyimiz dokunsun yani. Feyevmeydin Yural Yehudi'yul azimu tawilu ekulü şerubu la tukillu yeduhu seyfehu minerru' Allah Allah. O gün gelecek arkadaşlar. O gün diyor işte o gün Müslümanlar bu tercihi yaptığı zaman Hz. Mehdi orada İsa Aleyhisselam orada yahu. Ne gün be. Ne aleme şahit olmuş, olacaklar. Yahudi diyor. Yemiş içmiş şişmiş. Minare gibi Yahudi diyor böyle. Öyle şişman güçlü kuvvetli Yahudi korkudan eli kılıcını tutamayacak hale geliyor. yani. Allah Teala. Nasıl korkutur? Nasıl korkutur istediği zaman biliyor musun? Şimdi de çok dünyanın en korkak milletidirler zaten de. Fakat arkadan karıştırmayı bilirler yani. Böylece Fenzilun <gülüyor> Müslümanlar Mescid-i Aksa'dan doğru onların üzerine inişe geçerler. Mescid-i Aksa biraz yüksektedir. Tepededir böyle. Fetesellatun <gülüyor> aleyhim onlara saldırırlar. Bunlar kaçıyorlar. Feizane zara ile de deccal Deccal, İsa Aleyhisselam'ın öyle bir hali var, فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُمْ مِنْ رِيحِ نَفَسِهِ İsa Aleyhisselam'ın böyle bir şey yapmasına lüzum yok. Öyle bir Allah tarafından manevi kuvveti var ki, hangi bir dinsiz, imansız kafir diyor, nefesinin kokusunu alsa yaşaması helal değil. Hemen ölmesi gerekiyor anında ama nefesini nasıl alacak ağzının yanına gelecek de nefesini alsın sen öyle zannet ve nefesu yentehi hayzu yentehi tarfuhu nefesi nereye kadar diyor çıkıyor gözünün gördüğü yere kadar böyle bakıyor projektör gibi otomatikman kafirler ölüyor yani ruhullah ya kafirlik yaşar mı ya imansızlık yaşayabilir mi ya Allah onunla ihya etmiş Ölüleri de itmiş. körlerin gözünü açmış yani. Mucizeler sahibi ya. Ya, daha onu okuyacağız. Önümüzdeki haftalar onun halleri daha anlatılacak, onun dünyada bayağı işleri olacak. Böylece, İsa Aleyhisselam, Deccal'ın peşine düşüyor. Deccal, ''Vantallak-ıhâriben'' Kaçıyor. Deccal ne demek anlattık. Deccal'ı daha evvelki derslerde dinleyenleriniz iyice düşünün o deccal'ın gücünü. Ne oldu o deccal'ın gücü? Ne oldu? Büyü bozuldu. Oyun bozuldu. Ya. Şimdi de işte o hiç bozulmaz zannettiğin Amerika'nın da düzeni bozulur. Avrupa'nın da düzeni bozulur. O Rusya'ya bir şey olmaz dediğin Rusya'yı nasıl darmadağın eden Allah bozan Allah, bütün gavurların düzenini bozar. Ve kul cael hak ve zekel Hak geldi mi batıl mahvolmak mah mahkumdur. Dekcal'ın gösterdikleri hünerler, geçen kaç haftadır anlattık, fitnelerinden Allah muhafaza etsin. Dünyayı saracak. Ama batıldır. Hakka dayanmıyor. Batıl, sönmeye mahkumdur. Köpük gibidir. Bazen üste çıkar. Ama mutlaka bir gün söner, sönmeye mahkumdur. Batıldır. Böylece kaçıyor. İsa Aleyhisselam ona feyekullu isha adem inneli fike darbeten lentes bikanibihâ. İsa Aleyhisselam diyor ki, sana bir darben var diyor, asla kaçamazsın ey deccal diyor, asla kaçamazsın. Da miraç gecesi bu konu konuşuldu, ikinci kat semada. Sahih hadiste, size okudum ben bir miraç gecesinde burada, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, görüştüğü zaman peygamberlerle, Kıyamet alametlerini sorarken ne zaman olacak, ne olacak? İsa Aleyhisselam diyorlar, en iyi o bilir. Ama <gülüyor> o da ne zaman ineceğini tabii kaybı Allah bilir. Allah ona bildirmeden bilemez. Ne zamandır nedir? Diyor ki ya Resulallah ben şimdi zamanını bilmiyorum ama onu öldüreceğimi biliyorum diyor yani. Artık orada anlatıyor İsa Aleyhisselam ne yapacağım ne edeceğim. Hepsi belli. Bunların hepsi bak tarif ediliyor. فَيْدْرِكُ عِنْدَ بَابِ لُتْ Lüt Mescid-i Aksa ile Remle'yi duydunuz Hala Remle geçiyor Remle ile Mescid-i Aksa arasında e, Efendim, bir fersahlık e, <gülüyor> Mesafede Lüt Diye bir yer var, hala o Lüt orada Mescid-i Aksa'da şimdi gitseniz Lüt kapısı var Git Lüt Denen yer neresidir? Gidip gidebilirsiniz, Lüt orası Yeri belli Oraya kadar Mescid-i Aksa'dan kaçıyor Lüt kapısında İsa Aleyhisselam ona yetişiyor. Yetişince Ve yuridûn el firar. Deccal'ın ordusu kaçış arıyor artık. Yahudiler bozguna uğramış. Batıl bozguna uğramış. Kaçış yeri arıyorlar. Allah onlara dünyayı dar ediyor. Ya işte o zaman efendim vakit Öğlen namazı vakti, sabah namazında geldi ya Mesteksa'dan, öğlen namazı vaktine Denk geliyor, şimdi Melun Deccal, kaçış çaresi aradığı için, efendim, çare arıyor, o arada adama diyor ki, yanındaki bir adama diyor ki, ekimiz salah, kahmet getir, kahmet getir diyor. <gülüyor> Ulan sıkışan kahmet getiriyor ya. Sıkışan Allah demeye başlıyor ya Allah Allah Zaten Yahudiler bozguna uğramış Ve yehzimullahu'l yahudu ashabet deccal Şunları okuduğumuz zaman Hani teşbite hata müsell olarak söylüyorum Geçen de yine anlattım Filmin sonunu bilen ne bilmeyen meselesi Birisi filmin sonunu izlemiş rahat rahat oturuyor Öbürü oradan hünkür hünkür ağlıyor yani niye ya bu mazlum diyor işte eziyet çekiyor şöyle oluyor böyle oluyor öbürü biliyor filmin sonunda o galip gelecek o zalim yıkılacağını bildiği için ya rahat ol diyor ya nasıl rahat olayım diyor filmden çok etkilenenler var ha sahimiş gibi <gülüyor> ağlayanlar vardır çok böyle adam sabah kadar morali bozuluyor uykum kaçtı ya ulan ne oldu film Allah Allah ne işin var filmler? uykunu kaçıracak filme ne lüzum var ya korku filmi bilmem seyrediyorlar millet enayi gibi ondan sonra da ağlıyor öbürü diyor ki ben biliyorum filmin sonunu ya yani. ne oldu bu sen ağlama diyor bu diyor onu tepeleyecek diyor sen merak etme diyor falan o yine dayanamıyor ki ya şu andaki rolü yani şu andaki durum bu diyor ya ya siz de diyorsunuz ki yani müslümanlar çok zor durumda amerika gavur ortalığı sarmış size diyoruz ki bunun sonunu görüyoruz Allah'ın rasulü bize bildirdi biz size duyuruyoruz üzülüyorsunuz üzülmemek elde değil ben de sizden beter üzülüyorum Müslümanların acısına. Dünyada bütün Müslümanlar zor durumda. Ama sonu yaklaşmış be arkadaşlar ya. Sonu yakın inşallah. Akıbet müttekilerin olacak. İnşallah bunları dinleyen bir ümmet olarak Allah'ın izniyle şaşırmayacağız inşallah. inşallah. Resulümüz bize sallallahu aleyhi ve sellem sonunu haber verdi. Vallahi bundan başka bir şey olmayacak. Bugün bu Yahudi hakimiyeti Dünyada Yahudi hakimiyeti yok gibi zannedilir. Yahudi hakimiyeti vardır. Bütün lobiler onlara çalışır. Bütün localar onlara çalışır. Onlar istediği mi Amerika'daki efendim başkanları devirirler. İstediklerini getirirler. O seçimleri etkileyen lobiler onlar. Türkiye'de de siz onları efendim çok zayıf aciz mi zannedersiniz? O basın yayın onların Ellerindedir. İstediklerini aklarlar, istediklerini karalarlar, istediğini batırırlar, istediğini çıkarırlar. Hep onlar o son lions, rotori falan hepsi birbirine bağlı. O ipleri, sapları Yahudi'ye gider. Siz parmaklarını ya görürsünüz ya görmezsiniz oyunun. Tabii bu, bunların bu gücü Allah Teala imtihan olsun diye bunlara bu imkanları vermiştir. Ama işte önümüzdeki durum. Bozguna uğradıkları, kaçtıkları zaman Fela yabqa shay'un mimma halakallah yetawara bihi yehudi Isa selam deccalın peşine giderken o binlerce yahudi nasıl kaçışıyor? Kaçacak delik arıyor ama Allah'ın yarattığı hiçbir şey sessiz kalmıyor illa antakallah zalike şey. Allah her şeyi dağı, taşı, ağacı, kuşu konuşturuyor. La shay'un ve la hajarun ve la haytun ve ne ağaç ne taş ne duvar ne hayvan İllâ kâli hamdallâhil Müslim hâdâ Yahudi. Her taş konuşarak dile gelerek Ey Allah'ın Müslüman kulu! Burada bir Yahudi var arkamda gizlenmiş. Te'âle faktûlû gel çabuk kebert şunu diye. Hepsinin dile geleceği gün yaklaşıyor. İllâ'l-gârgâd. Ancak gârgâd ağacı, yeni ismini biliyor musunuz onun? Mustafa Hoca var mı onun haberi? Gârgâd ağacı diye hadislerde geçiyor. Şimdiki adını bilmiyorum. Bu ağaç... Resulullah Yahut Bu Yahudi ağacıdır diyor. Allah Allah. Ne iştir ya. Hayvanlardan da var. Kertenkele meselesi. Gidiyor İbrahim Aleyhisselam'ın ateşini üfledi ya körüklüyor. Daha iyi yansın diye. Şu gerdenkelenin yaptığına bak yani. E i̇şte bu da öyle. Ağaç. Ağacın yaptığına bak. İşte o ağaçta Yahudi ağacıdır. La yantıkı. O konuşmayacak. Onları o gizleyecek diyor. Şimdi İsrail'de hep o ağacı dikiyorlar. Ne kadar hadise inanıyorlar. Bizim ilahiyatçılardan daha fazla inanıyorlar ya. Yani. Yahudilerin hadislere imanı ilahiyatçılardan fazladır yani. Hadiste dedi ya o ağaç konuşmayacak o ağacı dikiyorlar bak. Gidip bak orada incelerseniz bunu görürsünüz. Ağacın şekli mekli belli. Onun arkasına gizlenecekler. Nereye sen gizle. Böylece İsa aleyhissalatü vesselam <gülüyor> onu tam efendim yaklaştığı zaman ona o hemen ne diyor? Efendim namaz, kâhmet getirir deyince korkudan Dekçal bu sefer diyor ki Ya nebiyyallah kadu kıymetis salâ Ey Allah'ın peygamberi namaz namaz kâhmet geldi diyor kâhmet Namaz kılacağız Diyor feekûlu ya adûvallah za'amtenneke rabbul alevîn felimentusalli Ey Allah'ın düşmanı Sen alemlerin Rabbi değil miydin diyor Bu namazı kime kılacaksın diyor sen Adam ilahım diyor Alemlerin Rabbi'm diyor ya Ondan sonra da sıkışınca namaza sığınıyor. <gülüyor> ya diyor bu namazı kimi kılacaksın sen? Sen ilah değil midin? Fe yaddınibu bimekraati fe Elindeki bir efendim e, muzrağı, e, harbeyi bir vuruyor ve deccalı gebertiyor. Zaten hadis-i şeriflerde efendim fe izâ nazorâ ile iddeccal zâbeke mâ yezûbul milhü filma. Deccal da İhsallahu aleyhi görür görmez efendim suda eriyen tuz gibi erimeye başlıyor. Hakkın karşısında batıl sönmeye başlıyor. Ve böylece Deccal'ın efendim işi bitiyor. Deccal orada geberiyor. Şimdi gerideki derslerin hasılı ve hulasası olmak üzere ondan kurtuluş çareleri ilim ve amele dayanıyor. Şimdi bu meseleleri bilmeyenle bilen bir olur mu? Ha, İlim. Nedir ilim? Deccal yer mi içer mi? Yer içer. Yemeye içmeye muhtaç birisi Deccal. Peki Allah yer mi içer mi? Haşa. Allah ondan münezzeh. İşte bu ilimdir. Bunu bilmediğin zaman Deccal'da bir Harikulade hokkabazlık gördüğün zaman Rabbimdir diye millet Allah muhafaza onun peşine düşecek. Deccal gözü e, kör, dümdüz bir gözü yine bozuk. Efendim Allah Teala haşa böyle bir ayıplardan, kusurlardan münezzeh. E peki ilim hep bu ilimler bu derslerin özetidir. Bizden birimiz ölmeden, cennete girmeden Rabbini görebilir mi? Göremez. Ha. Ama ama Deccal denen mahlûu insanlar daha ölmeden dünyada göreceklerine göre o onların Rabbi olamaz. Ne fitnesi olursa olsun sen deccalsın diyecekler. Amel, amel meselesinde tatbikat olarak ne yapacağız deccaldan kurtuluruz O zamana rastlayanlar için konuşuyoruz. Tabi bilmiyoruz gaybı ne zaman çıkar. Belki de bizim olduğumuz bu zamanda da çıkabilir. Yani bu gayba giriyor artık. Ama yaklaştığı kesindir. Bundan dolayıdır ki eee İbn Mace Hazretleri Tanafisi'den işittim diyor. O da Muharibi'den işitti. Bu İbn Mace'nin şehhleri, hadis ravileri. Rudvanullah alemecmain. Bak dikkat et. Hoca efendi sen bize bunları niye anlatıyorsun diyenlere bak kitaptan ne okuyorum. Yembeği en yudva hadis yani hadis-i Deccal ile müeddebe hatta yuallime's sıbyan fil kitab. Ulema buyuruyorlar ki İbn Mace'yi duydunuz. İbn Mace'nin hocaları, şeyhleri, hadis alimleri Deccal'la ilgili hadisin medreselerde, mekteplerdeki muallimlere, hocalara, üstatlara, öğretmenlere iyi öğretilmesi lazım. Çoluk çocuğa, bütün yeni yetişen çocuklara Deccal'la ilgili hadisleri iyi öğretmeleri lazım ki bir yavrumuz yarın büyüyüp o fitneye düşen çünkü bu birbirinden ilimle intikal eder. Bu bir şuur ve ilim meselesidir. Ta ki bir yavrumuz Allah'a inkar edip Deccal'a iman etmesin Allah muhafaza etsin. İşte onun için ilim lazım. ilim. Burada boşuna oturmuyorsunuz. Biz de boşuna konuşmuyoruz. Çünkü kıyametin yaklaştığının alametleri tabi Deccal. Ama Deccal'ın da yaklaştığının alametlerinden birisi nedir? Kürsülerde, minberlerde hocaların bundan bahsetmemesidir diyor. Hakikaten şu anda hiç kürsüden, minberden, bir hocadan bu hadisleri duyuyor musunuz? Heh, bu da bir alamettir ki yaklaşmıştır diyor. Onun için şimdi ondan kurtuluş çareleri e, kısaca okuyacağız. Haftaya dersimiz inşallah Deccal şu anda sağ mı? Sağ. Nerede? O hadisi okuyacağız. Bakalım Deccal dünyanın neresinde şu anda duruyor? Sahabe onu gördü. Deccal'ı sahabeden gören var. Resulullah haber veren var. Müslüm hadisini okuyacağız haftaya. Çok ilginç bir şey yani. Deccal'ın görüntüsü falan. Sağ. Duruyor. Şimdi amel noktasında Mekke ile Medine'ye giremeyeceği söz veriliyor. Onun için bir adam Mekke'ye, Medine'ye sığınırsa Allah'ın izniyle Deccal'ın şerrinden kurtulur. Mescid Eksa'ya e, Tur-i Mescidi o dağın tepesi, o da bayağı baya bir zor. Oralara da çıkamayacağı ve dokunamayacağı rivayetler arasında. Ondan sonra geçen haftalarda yine söyledik. Karşılaşan, böyle deccal karşına gelse büyük tehlike, ne okusun ona? kef suresinin başından 10 ayet. kef suresinin başından, elhamdülillahi lezi enzela ala abdil kitap diye başlıyor. Bu 10 ayete kadar okuyan deccalı etkisiz hale getiriyor. Deccal olsa bir şey yapamaz yani. Hiç. Allah'ın izniyle. Ondan sonra dağlara ve ee, sahralara kaçması. Mesela, İstanbul merkezindeyken deccal çıktığını, İstanbul'a geldiğini duyanların, İstanbul gibi merkezi yerlerde durmamaları tavsiye ediliyor. Çöllere ve ücra köşelere, ıssız, sessiz yerlere kaçmaları tavsiye ediliyor. Oralara, deccalın e, tesirinin ulaşmayacağı ve oralardaki insanlara bulaşmayacağı naklediliyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, يُشِكُونَ يَكُونَ خَيْرٌ مُسْلِ الْمَالِمِ غَنَمَنْ yettebi'u bi'a şagha fel cibal ve mevâk'a'l katri yefir rubidin imnel fiten, Bukhari hadisinde. Yakında Müslüman'ın en kıymetli malı koyun olacak. Dağların başlarında sulak yerlerde tenhalara çekilecek dinini fitnelerden kurtaracak buyurduğu zamanlarda. Onun için merkezi yerlerde bulunurken, deccal çıktığını duyan ve deccal'ın o merkezlere yaklaştığı ve geldiğini haberini alanlara tavsiyesi ulemamızın sahralara, çöllere, ıssız yerlere Gitmeleridir. Yoksa, Deccal bana bir şey yapamaz, gelsin de bir suratına tüküreyim hikayelerine bir lüzum. Yok yani. Ne şeytanı gör, ne a'uzu çek meselesi. Kimse, şeytana karşı, Deccal'a karşı çıkayım da, bak ben onu ne yapacağım havasına, girmesin. Fitne, çok büyük fitne seni beni aşar yani. Ancak, Kev sureci, ama mecbur karşılaşılma oldu, Kaldım bir yerde. O zaman on ayet Kehf suresinin başından ezberinde olsun ama ha. öyle Kur'an açayım nerede var mı falan ararken Deccal sen işini bitirir yani. Ayetler on ayet Kehf suresinden ezberleyin. Rahmetli Hurşit Efendi ümmi adamıydı o bile bilirdi ya. Mübarek adamlar nereden tutmuşlar biliyor musun böyle? O nereler mühimse oraları ezberlemişler işte. O ayetleri okumak lazım. E, Ubeydi ibn Ömer Hazretleri buyuruyorum. Hz. Ömer'in oğlu. Hz. Ömer'in bir oğlunun adı Abdullah İbni Ömer. Bir oğlunun adı Ubeydullah İbni Ömer. Abdullah Ubeydullah. لَيَصْحَبَنَّ الدَّجَّالَ اَقْوَامٌ Bak bak bak. Şu hadis çok önemli. Bir takım insanlar Deccal'la beraber olacak. Ya اِنَّا لَنَا ve وَاِنَّا لَنَا عَلَمُونَ اَوْلَ كَافِهُ Ya biz onu, onun yanında geçiniyoruz. Biz onun kafine gavur olduğunu biliyoruz. Ve yani bu? Ya ama kıtlık var, kuraklık var. Bundan başka ekmek veren yok. Ne ekolümün taağımi ve ne rahmi O dedi ki cennet cehennem gibi dağlar yanında geziyor, yemekler, içmekler. Ya biz yeriz, içeriz. Hani derler ya bizim millet hani. Döneri reyde verme meselesi. Başver. Dönerleri yerler, reyde vermezler yani. Bazıları böyle rey alayım diye millete veya bir paramara tahtırlar. Yerler bizim millette yerler içerler. Sonra reyde vermezler hesabı. Efendim ben öyle yaparım diyecek Bazıları diyor Deccal'ın ben gavur olduğunu biliyorum Ben Deccal'a inanmıyorum ama Yanında bolluk var yemek var içmek var Kardeşim millet açlıktan kırılıyor Ben ne yapayım şimdi Deccal'ın yanında nasıl ayrılayım Diyerekten Deccal'la birlikte olanlar olacak Fe izâ nezele Nezele aleyhim külüm <gülüyor> Ama Allah'ın laneti ve gazabı gelince Hepsinin üstüne birden inecek diyor Allah muhafaza etsin Onun için sen deccalın yanına gitme Allah muhafaza buyursun Uzak ol Yemek içmek de olsa Cennet de gözükse Sen oradan kaç yani Çünkü cennet diye gösterdiği yer ateştir buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ondan sonra bir efendim Meselede nedir Yüzüne tükürülmesi Tabi görmemek üzere kaçış iyidir ama görmek zorunda kalan Ebu Umame radıyallahu anh hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Taberani hadisinde Taberani de meşhur kaynak Hadiste büyük muhaddis Buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İçinizden her kim Deccalla karşılaşırsa Hemen suratına Tükürsün buyuruyor Suratına tükürmek ve kef suresini okumanın Çok büyük tesiri var Allah onu etkisiz hale getiriyor Hadis-i şerifle amel etmek lazım o zamanlara efendim tesbihlerle, tekbirlerle, tehlillerle, zikirlerle meşgul olarak azık kıtlık zamanında azık temin ederek hayatlarını idame ettirmeleri gerekiyor. Dekcalla müptela olan sebat tavsiye ediliyor, sabır tavsiye ediliyor. imanda sebat için ne kadar sıkıntı olsa da Allah dayanamayacağımız imtihanlarla bizi müptela etmesin amin. Eğer diyor ateşe atacak olsa ki onları da okuduk, ne yapacak? Cennet diye gösterdiği yeri sakın tercih etmesin. Oraya giden cehenneme gitmiş olur. Ateş diye gösterdiği nokta cennettir. Ama ateş diye gözükürse de Resulullah'ın tavsiyesi sallallahu aleyhi ve sellem "Felyughmid <gülüyor> gözlerini kapasın ve "vel billah" Allah'a dayansın, Allah'tan yardım istesin ve gözünü kapayıp ateş diye görünen yerin içine girsin. "Tekun aleyberden ve selama" Resulullah teminatıyla, peygamber güvencesiyle sallallahu aleyhi ve sellem ateş diye girip gözünü yumduğanda İbrahim aleyhisselama serinlik ve esenlik olan ateş gibi ona da selamet olacak diyor inşallah. Tabii ki bunları bilmemiz, aktarmamız, nesillere bu ilmi ulaştırmamız gerekiyor. Allah bizi hadis-i şeriflerin hamillerinden ve mübellilerinden eylesin inşallah. Ta ki hem taşıyalım hem de bizde kalmasın ulaştıralım inşallah. Kitaplar yazarak, sizlere sohbetler yaparak, bu eserler kalarak siz bunları alarak, dinleyerek, dinleterek, insanlara ulaştırarak, inşallah urrahman, böylece efendim hizmet edersiniz. Şimdi, <gülüyor> sohbet kasetlerinden, zina ile ilgili bir sohbet. 115 dakika, efendim, sohbetlerde, geçen konular burada madde madde anlatmış. Yeni olarak, yeni çıkanları ben size birer kere ilan ediyorum. Vaktimiz dar. Bir dakika size söylüyorum. Kimin menfaatine? Sizin menfaatine. 115 dakika ne konuşuyoruz? Zina. Çok büyük bir zina tehlikesi var. Bulaşmayanın kenarından geçiyor. İlle herkese bir dokunuyor. Bunun gözle olanı var. Hakiki zina var. Büyük bir tehlike. Allah bu sohbet hürmetine bir tesir yaratır inşallah. Allah çevremizdeki Müslümanları da kurtarır. Bu sohbet dinlensin, dinletilsin inşallah. Kıyamet elhametleri vesaire. Birçok 115 dakika baya bir ilim var burada. Her, her şeyi şey dakika anlatamayız. Artık bir kısımda Giderken, gelirken, evlerde dinleyeceksiniz inşallah Herkes dinlesin, dinlesin, birbirine ulaştırsın Allah Teala, İslam'ın yardımcılarına, arasına kaydetsin inşallah Şimdi Girerken, çıkarken Arkadaşlar, rica ediyoruz Bana el sürmeye veyahut elimi tutmaya kalkmayın Çünkü izdiham oluyor Yanlış anlaşmalar oluyor Kargaşa, kalabalık arasında Bazı insanlar itilip kalkılabilir Ben çok üzülüyorum Yaşlısı olur, bir garibanı olur Geçen işte böyle bir burada birisi gelmeye kalktı. Ya ben senin elini öpeyim. Ya diyorum, ben senin elini öpeyim. Mübarek biz siz Allah için gelin hadisleri dinleyin. Ben sizin elinizi öpeyim. Hiç mesele değil. Ama buraya girer çıkarken yani böyle bir kalabalıklara, kargaçalara kargaşalara mahal vermemek için herkes selametle yoluna af olarak çıkıp gideceğiz inşallah. Buna göre hareket edersiniz. Ee, Cahit dedem Allah rahmet etsin biliyorsunuz. Benim yetişmemde çok faydası oldu bana. Evliya menkıbeli ile büyüttüğümüz, çocukluğumuzdan beri efendi hazretlerini tanıttı, sevdirdi, şuur verdi. Senesi oldu bu se bu gece. Geçen sene bu gece kabre koyduk yani. Perşembe gömdük. Cuma gecesi bu gece senesi hatimler okundu, dualar yapılacak inşallah. Ruh için bir kelime işadet. Buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Şu saatte hediyemizi isale ile yarım. Kabrini nur eyleme, makamı cennet eyle. Anneannemiz de yanında, o da çok saliha bir hanımmış. Ben yetişemedim, fakat anlatırlar bütün dillere destan, takva sahibi bir hanım. Ondan ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem hamduhu ve Hediyemizi ulaştır Ya Rabbi, kabirlerini ile makamlan cennet, Derecelerine aleyle. Burada cemaat oturuyorsunuz, sizin de geçmişleriniz var, kabirlerde yazıyorlar, hediye bekliyorlar. Bütün müminin ruhuna bir hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü ennem amdu ve rasulü şehadetlerimizi isal ile ya rabbi haberdar eyle amin. Amin. amin oturun oturun istiğfar edeceğiz oturun ayaklanmayın evet istiğfar edelim yapalım inşallah şimdi hepimiz günahkarız ee, küllüküm hattaun hepiniz hatakarsınız buyurdu rasulullah Sallallahu aleyhi ve sellem en hayırlıları çok tevbe edenlerdir. Onun için yağmur duasından önce istiğfar emrediliyor. Estağfiru Rabbekum innehu kâne Gaffâr. Rabbinizden af isteyin, o çok affedicidir. Yursilis semâe aleykum midrâra. Size bol yağmurlar gönderir. Demek ki af isteyin, tevbe edin günahlarınızdan, istiğfar edenler hürmetine etmeyenlere de gönderir Allah. Yardımı herkes istifade eder. Bu iş böyle. Rabbimiz toptan pazar muamele görüyor. Burası dünya. Rahmet geldi mi kafir mümin ayırmadan herkese geliyor. Ahirette hakiki rahmet sade müminlerin olacak inşallah. Ama burası dünyadır tabii ki. Kurdun kuşunda hakkı var. Bütün mahlukat suyla yaşıyor. Bu itibarla biz kendi günahlarımızın derdine düşelim. Biz hatamıza ağlayalım, başımızın çaresine bakalım. O yarmış. bu zina etmiş, bu içki içmiş. Yani Allah hidayet etsin. Ama biz zaten günahkarız. Biz onu bunu suçlamayalım. Şimdi bir kendi günahlarımızı düşünelim. Biz Allah'a karşı ne kadar suçlu durumdayız. Allah bizi affeylesin. Onun için bu erdiğimiz günden bu yaşa kadar bilerek bilmeyerek kasten hataen, amden sehven günahı sagayir ve günahı kebâir. Küçük büyük ne günah yaptıysak kasıtlı hatalı. Biz kuluz. Ya, günahsız durmuyoruz. Allah'ımız fazl Kerem sahibi bize mağfiret vaat ediyor. Sen öyle buyurdun ya Rabbi. Ahf isteyin. Ben çok affederim buyurdun ya Rabbi. Biz de senden affı mağfiret istiyoruz. Cemil hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azim el-lezi la ilahe illahü, el-hayyel kayyume ve tuğbüyleh. Cemil hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, el-azim el-lezi la ilahe illahü, el-hayyel kayyume ve tuğbüyleh. Kemi'i katalarımızdan Astağfirullah Astağfirullah Astağfirullah El-Azîm el-lezi la ilahe illa hu El-Hayyel kayyume ve etubu ileyh Amin Subhan Rabbi el-Aliyle alel-Vehhab Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve alaniye sahbihi ecma'in Evvela cennet isteyelim çünkü yağmurdan evvel bir de var, cennet lazım. Bu cemaatin hakkı var. Mevla soruyor ne istiyorlar benden? Cemaat sohbeti bitirdi, meleklere soruyor. Ne istediler? Melekler derse ki ya Rabbi bunlar en ayinin biriydiler. Yağmur. Hepten istemeden çıktılar. Olmaz. Cennet isteyin. Bir insan diyor namaz kıldı mı? Cennet istemeden çıkıp gitti mi diyor? Cennet dile gelir. Ey ne aciz adam, beni de isteyemeden namazdan çıktı. Ya Cehennemden sığınalım. Cehennem istemese, sığınması cehennemden, cehennem der ki kaletine, ya ve-i-ha-hada, maa ne aciz adam ya. Benden de Allah'a sığınamadan çıktı gitti. Namaz kılanın, sohbet dinleyenin dua hakkı doğuyor. Allah'tan isteme hakkı var. Allah bu hakkı tanımış bize. Biz niye tanınan haklardan mahrum olalım? Ondan sonra sohbet bitmeye yakın, bu, efendim bir hemen yollanıyorsunuz, dışarılara çıkmaya başlıyorsunuz falan. Kimisi duayı da kaçırıyorsunuz. Bunlar yanlış şeyler tabi. Niye aciz olalım? Allah bize haklar ver. Ondan sonra hurileri istemese diyor cennette eşler. İstemese hurilerde ne aciz adam. Bizi de Allah'tan nişanlayamadı. Mesela bizim böyle çok acizliğimiz var. Oho bizden aciz adam yok yani. Duayı da beceremiyoruz. Onun için ya Rabbi senden istiyoruz. Amin. Allahümme inna neselükel cenneh. Ve ne'ûzibike minen nâr. Allahümme inna neselükel cenneh. Ne'ûzibike minen nâr. Ve minel huril iyn. Allah'ım, nasip et bana cenneti. Ne yaklaştı ona ibadetim, ne de amelim. Sana sığınırım cehennemden. Ne yaklaştı ona ibadetim, ne de amelim. Bahşet bize hurur-u ayn. Amin. Amin. Ya murduası tabii efendi Hazretimizin duası, kitaplarda geçen dua efendim. Arapça olarak yapıyoruz. Amin. Allah meskina gaytan muğisâ. Amin. Enni emriye murîa. Amin. Gadakan râjilan müjellilen sehran tabaqan daima amin allahum meskina ghaithan muhiza hani emmeri emmuri'a ghadقan ajilan gayra raitin müjellilen sehran tabaqan daima allahum meskina ghaithan muhiza hani emmeri emmuri'a ghadقan ajilan gayra raitin geldi lenceh han tabqan daima amin amin allah mesqina el gayth ve la tec'alna min el qanitin amin allah mesqina el gayth ve la tec'alna min el ayisin ya rahman rahimin ya erhamar rahimin ya erhamar rahimin amin. ya Rabbi bu kadar kulların, uzaktan yakından geldiler sırf sırrasulun hadislerini sallallahu aleyhi ve sellem senilerin ilmlerini dinlemek için geldiler başka bir dertleri yok ya rabbi senin rızan için geldiler Burada dua ediyoruz hepimiz birlikte. Bizi birbirine bağışla ya Hepimizi sevgili efendi hazretlerimize bağışla ya Rabbi. Hayır. Hepimizi Habibi Edim'in Muhammed Mustafa'na bağışla ya Rabbi. Hayır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili efendi hazretlerimizin en büyük kerametlerinden birisi. Yağmur duası ettiği zaman mutlaka yağdırırdın ya Rabbi. Hayır. Efendi hazretlerimiz aramızdadır ya Rabbi. Hayır. Onun bereketiyle, onun himmetiyle, onun dualarıyla tevesül ediyoruz. Sana onun dualarını aracı ediyoruz ya Rabbi'l alemin. O mübarek dostların hürmetine ya Rabbi. Onu sevenler hürmetine ya Rabbi. Onun dualarına bizim dualarda ilhak ederek ya Rabbi alemin. Sen acilen fazlu kereminle hayırlı bereketli yağmurlar rahmetleri ihsan eyle ya Rabbi. bereketleri ihsan eyle ya Rabbi. Bizi ümit kesenlerden eyleme ya Rabbi. Barajları doldur ya Rabbi. Sellerden muhafaza eyle ya Rabbi. Zarar vermeyecek şekilde kimsenin evini ocağını yıkmayacak şekilde ya Rabbi seller olmayacak şekilde, yeterli kadar yağmur ihsan eyle. Ay. Yeterli kadar e, bereket ihsan eyle. Ay. Rahmetler Ay. ihsan eyle. Ay. Ya Rabbi biz senden af istedik. E, ya Rabbe alemin sen bizi mağfiret eyle. Ay. Lütfeyle merhamet eyle. Ay. Bundan dağılmadan anadan doğmuş gibi tertemiz eyleyip Ay. peşinde vaat ettiğin size bol yağmurlar gönderir, vaadini ifa eyle ya Rabbi. Ay. Sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Ay. Biz sözümüzde duramadık ama sen sözünü bozmazsın ya Rabbi. Sen fazlu kereminle kabul etmeye layıksın ya Rabbi. Biz kabul olunmaya layık değilsek de fazlu kereminle kabul etme sen layıksın ya Rabbi. Bize yakışanı bize yapma ya Rabbi. Sen sana yakışanı bize yap ya Rabbel alemin. Ve ya hayran nasirin. Bu cemaate maddi manevi hepimizin işine gücüne darına yetiş ya Rabbi. Hepimize bolluk bereket ihsan eyle. Ailelerimizi yâre eyle itaat geldi. Yavrularımızı kız erkek salihin salihata ile eyle, hak eyleyim. Bizden yetişecek ne nesillerin hiçbirini ya Rabbi deccal'a inananlardan eyleme ya Hepsini İslam'da sebat edenlerden Amin. eyle. Bir zerremizi kafir, facir, münafık, fasık kalka eyleme. Amin. Bizden bir zerre cehenneme nasip eyleme. Amin. Ey Allah'ım sen bizden yetişeceklerden eğer deccal'a inanacak olan varsa o noktada neslimizi kes ya Rabbel alemin. Amin. Ya Rabbel alemin ve ya hayren nasirin ve ya fatihin maddi manevi ne borcu olan ne derdi olan ne hastalığı olan varsa şu bereket cuma gecesi hürmetine şu cemaatin hepimizin hayırlı muratlarımıza nail eyle. Ay. Umduklarımıza nail korktuklarımıza emin eyle. Ay. Amin diyenlerin nar cehennemden azade eyle. Amcalar olan hatmi şerifleri, yasin şeriflerinin nafile tahniyeleri sahiplerinden fazlü kereminle kabul e karine eyle. Has majru mezibat evvelen bizdat gazi hikayenaci fi'un usat fi'm'arasat hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin azizlil adıf-i şerif ruh saadetlerine fe aniyem bir cümle peygamber ane uzzan ve salavat menna hadaratin ervah-i dayyibelerine al-ezmacid dairatü bimmatil müminin hulefayi raşidin, ashab-ı güzin ensar-ı muhacirin, tabi'in, teba'i tabi'in emme-i müçtehidin, müfessirin, muhaddisin fukakurratullahi hufaz ve bir cümle hamale-i kur'an ervahine silsile-i meşayihimizin Hüsnan Şeyhimiz i̇mam Rabbani, İmam Masum Beyd-i Zahrar, Şahnakçı Bendalahat'na atlar Muhammed Halid Ziyauddin Hacı Abdullah mekki Mustafa İsmet Garibullah, Büyük Şeyh Efendi Halil Nurullah Efendi, Abdülbaze Efendi, Hüseyin Kushevendi, Şerif Kushevendi, Ahmet Bey, Şeyhü'n-Nawruhurru'n-Adini Aliullah el-Hacı el-Haydeli Kıskavi. Ve şair meşaikhümüz ve şair Türkali'n meşaikhümüz Analarımızdan babalarımızdan âbâ ve ecdad, akraba, komşu ve yarından haldeden ervahine. Ve bu cemaatin geçmişlerinden minibunatner <gülüyor> vahine ve kafel iman vahine geçen sene bu gecede rahmetine ısmarladığımız kıymetli dedemiz Cahituncer efendinin ve eke, e, eşinin e, anneannemizin ruhuna hediye eyledik şu anda isal eyle ya Rabbi evet. ruhaniyetlerini haberdar eyle ya Rabbi evet. amin. amin ya Rabbi bizlere de böyle hediyeler arkadan okunmak nasip eyle evet. kıyamete kadar ya Rabbi, alemin ocaklarımızı Kur'an ve sünnet ocağı üzere ipka eyle ya Rabbi evet. Amin. Bi hurmati Daha ve Yasin. Selamun alel murselinem velhamdülillahi rabbil alemin. La şerefin nebiyyim Muhammedin sallallahu te'ala aleyhi ve selleme ve alihi ve saham meşâkhine. Kâfete ula ruhuna ammdüken efe'l muhâh. Halid-i Zeyd-i Ebi Eyyub el-Hansâre, Muhammed el-Hansâre. Cemî ashabı Resûl-i Al-Medvûnü fi civanelâ ruhu. Fatih Sultan, Yavuz Sultan, Kanun, Sultan, Yavuz Sultan. Cemî'i s-salâtu'l-i İthbâne,